الحمد <سؤال> لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا Allah الله وما توفيقي ابعد بالله لقد ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم عبد الله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب عبدك من مزات الشاطئ عبدك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ولما أنهم صبروا حتى تخرج إليم لك أنا خير لهم صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيما الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحين القيوم حصنا تكم القيوم الذي لا موت أبدا فَدَفَاتُ عَنْكُمُ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُلَّةَ اِلَّا بِلّٰهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ Şimdi Eyyüel Veled Risalemizin dersinde buyurur ki İmam Gazali Hüccetul İslam رَضْيَ اللّٰهُ تَعْلٰهُ Iki dua söyleyeceğim, unutturmayın sonunda Biri kendimizden belalandı, fi-i-çün Biri de acil bu fetö tam temizlenmesi, bu fetö-nün tam temizlenmesi niyetiyle yüz kere okunacak Sabah namazından sonra, yarın cuma sabahıdır, okuyabilenene mutlu. İki şeyi anlatacağım. Unutturmayın yani onu. O iki dua lazım, hepimize lazım. Bu işler dualarla çözülüyor Allah'ınize. Ben görüyorum çözüldüğü. Siz de duaya devam edeceksiniz. Birbirine yardım edelim. Ve selteni anil ihlas. Sen bana ne sordun? İhlastan sordun. Yani ihlas nedir? Diye sordun. Buyuruyor ki İhlas'ı sana ben tarif edeyim ki İhlas'ın da tarif ettirilmesi zor bir şeydir ha. Bir, birkaç cilt kitap yasam, tarifi çıkmaz. Ama İmam Gazali olursa bir satırda tarif edebilir. Çünkü İslam'ın delili ya. Hüve ne bu? İhlas nedir? Entekûne olmasıdır âmâlukum. Âmâluke de olabilir tabii. Senin amellerin, sizin amelleriniz, küllüâ, hepsi olacak. Cum îçün? Lillâhi Teâlâ Allah Teala için olacak Şimdi Allah Teala için olacak Herkes burada tabi Zaten niyet ettim ya Rabbi senin rızân için İşte zekât veriyor Niyet ettim ya Rabbi senin rızân için Hacca gidiyor işte, Neveytul umrata lillâhi Teâlâ Neveytul hacca inni uridul umrata i̇şte Neyse ihrama girerken umrek niyet ediyorum Lillâhi Teala Allah için Değil mi? Her niyetimizde zaten ilmi hallerde bize Allah için deniliyor değil mi? lillâh Taala, Teâlâ, Taala. Ve Arapçasında da var, Türkçe niyetinde de var. Ama bunun devamı burayı çözüyor. Bütün amelleriniz Allah için olacak. E tamam olsun. E zaten biz Allah için kılıyoruz. Peki, Allah için olup olmadığının alameti nedir? Belirtisi nedir? Ve lâ yertâha kalbuke ve rahatlanmayacak, ferahlanmayacak, sevinmeyecek. Şimdi burası Herkesi işte, e, ölçüye tartıya vuran bir nokta. Bakalım ne tarafta çıkacağız? Yani, ta, ihlas tarafında mı, iflas tarafında mı? Tartı iki taraflı. İhlas yoksa, iflas kaçınılmaz. Allah için olmayan amel merdüttür. Asla Allah kabul etmez. Şimdi, kalbin rahatlamayacak. Neyle bir i nâz? İnsanların övgüleriyle. Sevinmeyecek. Burası sıkıntı bize. Şimdi mesela sen namaz kıldığın veya oruç tuttuğun veya hacca gittin, umreye gittin, zekat verdiğin, sadaka verdiğin, işte vaaz ettiğin, kocalık yaptığın, işte ders okuttuğun veya neyse işte herhangi bir hayırlı amel yaptığın zaman yani Allah için yapılan bir şey, bir amel herhangi bir iş ki Allah için yapılıyor ibadet şeyine giriyor tasnifine giriyor. Bu amelden dolayı seni millet met ediyor. Anladın mı? Seni i̇şte güzel kılıyor. İşte maşallah ne kadar cömert, işte ne mübarek tevazulu adam, ne ahlaklı insan, yok işte, işte anasına babasına ne kadar yardım ediyor veya derneğe, vakfa, hizmetlere ne kadar yardım ediyor, falan falan. Şimdi sen buradan seviniyor musun, sevinmiyor musun? Şimdi ben sevinmiyorum, fark etmez, teşekkür beklemiyoruz, Allah kabul etsin falan diyorsun. Ama bu demekle alakalı değil, kalbin, Kalbini kimse bilmiyor ki, dilinden konuştuğunu duyuyorum. Kalbini sen biliyorsun. Şimdi sen istiftir kalbe, kalbine danış bakalım. Beyneftiakel müftün, bütün müftüler fetva verse de hele bir de kalbine sor diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki kalbine sorduğun zaman, kalbin sana ne diyor? Yani, insanların seni met etmesi, seni sevindiriyor mu? Beni sevindiriyor mesela, sıkıntı. Sıkıntı ben doğru konuşuyorum. Bu sıkıntıyı çözmeden benim durumum iyi değil. Ölmeden Allah Celle o tam bir ihlas bana nasip eylesin. Şu anda hemen nasip eylesin. Ama bu hal üzere ölmek istemiyorum. Çünkü ben millet beni metesse falan biraz seviniyorum yani ben şimdi bunu yalan mı söyleyeyim size daha? Ben yalan konuşmak elimde olarak bir haram nasıl işliyim şimdi? Yalan konuşamam. Siz de kendi durumunuzu kıyas yapın. Seviniyor musunuz, sevinmiyor musunuz? Şimdi buradan da ötesi var. Yani sade ben sevmiyorum, fark etmiyor falan falan. Ve lâtesya üzülmeyecek bir meziyamim. Onların kınamalarından, zemlerinden, tenkitlerinden ne yapmayacak? Üzülmeyecek. Çünkü Mevlane buyuruyor: la keila tâse'u ala ma fataku, vâla tâfrahu bima tâku. Ben kaderi niye yazdım? Her şeyi ezelde yazdığımız seniye bildirdim. Alın yazısı yok diyen İslamoğlu, kader yok diyen ilahiyatçılar, çokların ilahiyatçıların çoğu kaderi alın yazısını reddeder. Çoğu. Emelane Bursa Hidayetülah ma sabenin musibettir fil arzda ve lafiyem fushikum illa fi kitab min kablen nevraha. Başınıza ne bela geldiyse canınıza, malınıza, oğlunuza, kızınıza veyahut toprağınıza, mahsulünüze, yani tarlacıysan, ekinciysen veyahut dükkan sahibiysen, ise malına, mülküne. Hangi bela geldi? Yangın, yel, sel, yıldırım vesaire. Darbe, ihtilal, onlar da sen? bir ekonomi bozsa bütün milletimi affederler. Bir bela geldiyse mutlaka biz o belayı daha yaratmadan önce o bir kitapta yazılmıştır. E fi kitap diyor da yaz kitapta yazılmıştır. Daha yaratılmadan yazmışsın. Sen yaratılmadan yazmışsın. Yani senin canın bile daha yaratılmadan 20 yaşında apandisin patlayacak, 40 yaşında pankreasın bitecek, şeker hastası olacaksın ve vesaire, vesaire. Sen yaratılmadan biz canlarınızı, arazilerinizi yaratmadan yazmışık diyor. Ve bunu Kur'an'da bize bildiriyor. Nasıl alın yazısı yok? Başına gelen her şey kitaptadır. Peki niye yazdığımızı bize bildiriyor? Yani yazdığı yazdı tamam. Peki Kur'an'da bize niye yazdığını bildiriyor? لِكَيْلَا <gülüyor> تَيْسَوْ Üzülmeyin diye. أَلٰى <gülüyor> مَا Sizden kaçana. Kaçırdığınıza üzülmeyin. Yani ne oldu? Arabam gitti. Üzülme, niye? zaten durmayacaktı ki, bu yazılmıştı. Yani sen ne diyorsun? Yok, bisikleti şuraya bağlasaydım hırsız çalamayacaktı, köpek bağırsaydı ben uyanacaktım. Ondan sonra horozu kesmeye kalkıyorsun, köpeği kesmeye kalkıyorsun. Yani sen nereye bağlıyorsun işi? Sebeplere takılı olduğun için bir yere bağlıyorsun, bu olmasa bu olmazdı diye münafık lafları konuşuyorsun. Kaçandan üzülmeyin diyor. Niye? Zaten durmayacaktı ki elinde yazısı böyleydi. Arazi gidecekti, araba gidecekti, hanım öldüyse gidecekti. Ya sen öldüysen kocası hanım üzülecek, üzülmek başka bir şey. Ama üzülmeme elde değil meselesi başka. Allah'ın kaza kaderine itiraz edilmeyecek ve burada aşırı üzülmeyecek. Çünkü üzüntü üzüntü üzüntü insan ne yapar? Elinden gidene üzüntü. Gidenden daha beter başına getirir. Üzüntü gideni geri getirmez. Bir de ne yapar? Olanı da götürür. Çünkü hindi gibi düşünürsen, ondan sonra bir de baktın kanser olmuşsun. Bir şeye fazla takıp da aşırı üzülmenin İslam'da yeri var mı? Yaz tutmanın bile kaç gün günü? Üç gün. Üç günden sonra yaz tutmak helal değildir buyuruyor Adi-i Şerif'te. İsterse dünyanın en büyük insanı ölsün. Yaz, yaz tutturmuyor üç gün. Hatta başsağlığı, taziye, maziye, bütün bunlarda üç gün. Niye üç gün? E dördüncü gün gidip bu konuları, iki ay sonra adamı arıyorsun, başın sağ olsun. E zaten yeni toparladı daha, ne geri döndürüyorsun herifene. Her şey bidat Sünnete uyan yok. Üç günü geçti mi, ne yapmıyorsun? Bir daha başsağlığı dileyip hatırlatmıyorsun. Hasta. Camiye çıkmadı. Hemen ne yapmıyorsun? Gitmiyorsun. Adam belki üç günde toparlayacak, gelecek. Belki istemiyor, değil mi? Sen ne yapıyorsun? Hemen damlıyorsun. Vah vah vah vah vah. Ay yüzünde çok solmuş. Senin kanın da çekilmiş. Sen ne kadar zayıfladın ya? Adam ayaklanacakken ölecek ya. Bu işler işte senin yaptıkların sünnete muhalif. Bak sünnet usul koymuş. Yani aşırı üzüntü. Ya sebebiyet vermemek için? Üç gün çıkmazsa gidersin. Cenazesinde üç gün taziye içinde üç gün yaparsın. İleri geçirmezsin, adamı bir daha üzmezsin, falan falan. Ben size niye bunları yazdığımı bildiriyorum. Kaçana çok üzülmeyin. Aşırı üzüntü tabii, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oğluna üzüldü İbrahim oğlu. Vefat etti ağladı, diğer kızları hep hayatında vefat etti. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzülmüyor Ama Allah'ın razı olmadığı bir şey konuşmayız buyurdu. Ve aşırı üzüntü olur mu? İşimiz var, ibadetimiz var, dünya devam ediyor. Aşırı üzülmeyin ve la tefrahu bima Verdiğine de aşırı sevinmeyin. Yani hamd etmek için sevinirsin. Elhamdülillah dersin. Dua etmiştim. Allah kabul etti bana salih eş verdi veya çocuğum olmuyordu. Rabbi ebligli dün kadriyeten Temiz, mübarek bir zürriyet istiyordum. Allah bana bir çocuk verdi. Bu sevinirsin. Ama şımarmazsın. Yani üzüntü ümit kesmeye götürmemeli. Sevinç şımarmaya götürmemeli. Ben hak ettim, ben ettim, şunu buldum, şuradan yaptım. Hemen yine sebeplere takılarak, ben şu ilacı almasaydım, ben şu tedaviyi görmeseydim. Laflarını başlatma. Bunlar ihlasa, tevekküle, münafî, zıt şeyler. Sen bana ihlası soruyorsun, evladım diyor. Bütün amellerin Allah için olacak... Millet met etmiş sevinmeyeceksin, yani şımarmayacaksın. Sevinebilirsin, o insan, insanların övgüsü, hüsnü zanlarını, e, efendim, izhar etme anlamına gelir. Hüsnü zan da yarın ahirette hüsnü şehadete döner, ölünce de arkamızdan nasıl bilirsinize, iyi biliriz cevapları gelir diye sevinebilirsin. Ahiret bakımından sevinebilirsin. Bunlar bana şahitlik eder ahirette. Birine bağışlar da Allah beni kurtarır, bak beni iyi biliyor, met etti beni. Namazda gördüm diyor. Zikir yapıyordu diyor falan falan. Bu sevinmek kötü bir şey değil. Hadis-i şerifte buyuruyor Allah dostlarını, velilerini, kulaklarını onları sevindiren övgülerle doldurmadıkça öldürmez diyor. "Lemu'l-müşrafe <gülüyor> fi'l-hayati'd-dünya ve Evliya Allah dünyada da ahirette de müjde var ayetinde. Bu ayet "Elayhine evliya Allahu alimul habih." Üstü direkt evliyaullah diyor. Kur'an tabiri Allah'ın velileri var. Bu veliler dünyada da müjde alır. Dünyadaki aldığı müjde nedir? Güzel rüyalar gösterilir. İnsanlara güzel rüyalar gösterilir. İnsanlar gelir derler ki, işte falan zat, işte, hocam der, hacim der, neyse şeyhim der, pirim der, seyidim der, neyse. E, böyle rüyalar gördüm. O da onlardan sevinir. Mevla diyor ki müjdedir diyor bu rüyalarda müjdeler var. Yani insanlar sana rüyada Allah Teala. Rüya gösterir, o rüyada senin makamını gösterir veya senin bir iyiliğin mertebeni gösterir. O adam da gelip sana anlatırsa bundan sevinirsin diyor Kur'an. Bu müjdedir diyor. Ama ne yok? Şımarmak yok. Üzülmemek de elde değil. Üzülmek ümitsizliğe götürmemeli, sevinmek şımarmaya, sebeplere takılmaya, nefsinden bilmeye, ben yaptım, ben ettim, hak ettim görüşlerine Mevla kızıyor. Senden ya Rabbi diyenleri Mevla seviyor. Fe minke vahdeke la Ortağın yok. Şerikin yok, nazın yok. Tek senden, sadece senden. Fe leke'l hamdu şükur, ham sana mahsustur şükür sana aittir. İşte sabah akşam bir kere okuyan gününün gecesini şükrünü ödemiş oluyor. Dualar kitabında var. Allahumma sabah diye başlıyor. Ve Allahumma akşam. Bunlar niye yazılıyor? Bunları oku da papağan gibi oku demiyoruz ki manasına bakın diyoruz sana Çünkü neden? O ağzından çıkanı aklın, kalbin efendim hazmetmesi lazım O zaman bütün nimetlerini bir gözünde bulundurduğun zaman Allah'ın sana verdiği itibar, şeref, haysiyet insanların seni methetmeleri falan filan Bunların hepsini nimet sayarsak نعمتين, Ya Rabbi bu gece bende bu akşama hangi nimetle çıktımsa Öyle ya sabaha rezil olmak var Ne insanlar Akşama vezir sabaha rezil oldu. Ne insanlar sabah zengin, akşam fakir oldu? O zaman bu akşam bende hangi nimet var? Kendi adıma konuşuyorsam, sen de kendi adına düşünüyorsan, onu söylüyor. Ev behadim ikhalgik. Vak duaya bak. Orayı da gözden kaçırdık. Ya Rabbi sadece bende değil, yarattıklarından herhangi birinde de ne varsa nimet, yani ben senin adına, sen benim adıma bile okurken burada, genel manada, فَمِنْكَ وَحْتَكَ لَا شَر۪يكَ Yalnız senden, sadece senden, şerikin ortağın yok. Yaratılmak cihetinden hepsini sen verdin. O zaman فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ Ne oldum? Ben devreden çıkmış oldum. Bunun manasını bilerek okuyan adam, daha efendim ben ne mübarek adamım diye kendinden görür mü? Bana ihlası sordun. Met ederlerse şımarma, tenkit ederlerse ne yapma? Üzülme! Ha şimdi burada tabii mesele nedir? Yani ben üzülmeme geldiği değil dediğim şudur. Adam şimdi diyor ki, bu hoca bana adam soytarı demiş. Yorumlarda yazıyorlarmış mesela. Ben yorumlara bakamıyorum. Şarlatan diyen var, soytarı diyen var, her şey diyen var. Ben şahsen da pek üzülmüyorum. Benim üzüldüğüm nokta şu olabiliyor. Adam benim anlattığım bir şeyi inkar ederse, o adam adına üzülüyor. Bana niye sövdü diye değil. Bana bakıyorum manaya bir namaz mı olur diyor ya. Zikirle, duayla memleket mi kurtulur? Şarlatan diyor bana. E ben bu sefer üzülüyorum. Neden? Zikir Allah'ın zikri. Dua Allah'a yapılıyor. <gülüyor> Duanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın? Neye yararsınız de Habibim diye. Kur'an'da buyuruyor. Rabbim bütün işleri duaya bağlamış. Tabi sebepler alem demiş. Hem davet hem dua. Hem faaliyet hem dua. Hem zikir, hem işte gidip tankların önüne çıkmasaydınız darbeyi önleyemezdik, önleyemezdiniz. Allah önledi ama sizi sebep etti. Demek ki sadece dua ile olmuyor. Ağzın zikirli, dualı şekilde gidiyorsun, tankın da önüne çıkıyorsun. Hatta üstüne de çıkıyorsun. E hal böyle olunca, e sen duaya zikre hakaret ediyorsun, bana etmiyorsun ki. Allah'a zikretmeye hakaret ediyorsun Ben senin namına üzülüyorum Niye bu insanlar duayı zekir, inkar ediyor Yani üzüldüğüm nokta da bu Kendime olandan eksere artık alıştım Eskiden biraz etkileniyordum Şimdi bütün dünya bana sövse Hak olduğumu biliyorsam eli sünnet itikadında olduğumda şüphem yoksa Allah'ın razı olduğu yoldayım iman bakımından Amel bakımından da mümkün mertebe Mümkün mertebe Çünkü beşerim, peygamber değilim, günahsız değilim. Ama mümkün mertebe Allah'ın razı olduğu yolda olduğuna inanıyorsam bütün dünya şu anda bana sövse zerre kadar gam yok. Gam çekmemem lazım esasen. Çünkü neden? E onların sonu ebedi cehennem olduktan sonra inkarcıysalar veya kötü yolda bâtçıysalar falan muvakkat da olsa cehenneme uğrayacaksalar. İtikatlarının bozukluğu nispetinde İmam Rabbani beyan ettiği üzere E bizim itikadımızda bir pislik yok elhamdülillah. E dolayısıyla cennete direkt girme, ilk girenlerle girme ümidimiz var en azından. Ama kaderi inkar etse, alın yasını inkar etse cennete asla ilk girenlerle giremez. hakafir kafir olmak şartıyla, tabi kaderi inkar eden kafir olur. Ama bazı meseleler var, bidata döne çıkar ama kafir olmaz, tekfir edemeyiz. O da itikadının pisliği kadar cehennemde yanmadan direkt cennete gidemez. E bizde ne kadar nimetler var şimdi biz buna nasıl şükretmeyelim? E bu Rabbimizden kalbimizi kaydırmıyorsa o kaydırmıyor. E bu adamlar bizden fazla okumuş, etmişler. Nasıl böyle kalpleri kaymış? Demek ki hidayet Allah'tan. Hidayet yaratmadığı profesör olmakla doğru yolu bulamaz. Evet. Şimdi buyuruyor ki "Valem şunu bil ki evladım." diyor. Bu da çok önemli. En-Nirya gösteriş denen mesele Yani bu iş iklasın tersine riya, gösteriş. Şimdi bu gösterişin diyor biz diyor ana damarını keselim de ihlası kazanmak için ihlasa zıt olan şeyleri ne yapmamız lazım? Ortadan kaldırmamız lazım. O zaman tehlike nerede? Bu tehlike riyadan doğuyor. Peki riya nereden doğuyor? Ha. Bak bugüne kadar riya aleyhine çok ayet hadis okudum. Tergibte bir bahis, değil mi? Dört ay mı sürdü? Beş ay sürdü. İlk bahis İhlas. Elli küsür bu ne? Hadis-i Şerif okudum. Bazı hadisler bir ay sürdü. Terkip derslerinde. Bütün kitabın konusu, ilk bölümü neden bahsediyordu? İhlas. Ama geldik şimdi bak görüyor musun? İmam Gazan Hazretleri diyor ki zıttı ne? Riya. Hani buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellemine اَخْوَفَ مَا اَخَافَ عَلَى Ümmetim namına en çok korktuğum şey nedir? En küçük şirk. Nedir sordular? Riyâ bu. Er-riyâû. Peki riyâ nereden doğuyor? Hiç bunu konuşmadık. Değil mi? Hatırlıyor musunuz? Ha ilk, ilk konuşuluyor bu. Riyâ yetevelledü doğuyor. Min teâzîbil hâlk. Allah'ın yarattığı kullarını büyük görmekten doğuyor. Sen şimdi seni gören adama adamın haşa Allah yerine koyup bu adam beni met ederse faydam fayda bana verir. Bu adam benim aleyhime giderse bana zarar verir. Düşüncesinde olduğun zaman o seni gören, seyreden adam hakkında bu nereye giriyor? Sen bu noktada gösteriş yapıyorsun. Niye gösteriş yapıyorsun? O beğensin diye ona göre kılıyorsun, ona göre konuşuyorsun, ona göre giyiniyorsun vesaire vesaire. Ama sen onun, affedersin, size ben eski usul konuşayım yani. Ahırda öküzün yanına girerken, Mübarek öküz, günahsız öküz. Veyahut bir öküzün veya bir eşeğin yanında namaz kılarken şu da görse de bir itibarım olsa diye aklına gelir mi? Ama bir zengin görürken aklına geliyor. eşini şimdi bu zenginin veya bu ağanın veyahut da şu adam itibarlı bir adamın, neyse kimse o. Sana fayda vermekte öküz kadar etkisi var mı? Öküz süt veriyor. Peki, sana zarar vermekte öküzden farkı var mı? He? Peki sen öküze gösteriş yapıyor musun? He? Niye insanlara yapıyorsun? Peki, Allah'ın yaratığı olma bakımından. Allah ne buyuruyorsa onun meydana gelmesi bakımından. Peki Allah yaratırsa öküz sana zarar verebilir mi? He? Bir tekme çakar, bir boynuz Deşer seni Peki Allah yaratırsa bir adam da sana zarar verebilir mi? O zaman zararı yaratan kim? allah Teala Menfaati yaratan kim? allah Teala, Teala. Kimde yaratmayı dilerse onda yaratıyor O zaman yaratıklar diyorum bak Diyor ki Riya nereden doğuyor? Yaratılmışları diyor Yaratılmışları da anlıyorsun değil mi? İnsan demiyor Cin demiyor, melek demiyor Yaratılmışlar Yani öküzü de bırak Ha bu direğe gösteriş yapar mısın? Şimdi camide kimse yok burada, tek başına geldin girdin, arkada iki direk var, önde bir direk. İyi bir namaz kılayım şöyle şu direkler şahit olsun der misin? O zaman üç tane de adam olsa burada, direkten farkı var mı? Bir şey yaratamamak bakımından. Yaratamaz ki. Peki niye sen bu adamlar oldu, gösteriş yapıyorsun da şu görsün, bu işitsin diye harekete geçiyorsun da Hayvan oldu mu? Direk oldu mu? Efendim? Dağ oldu mu? Taş oldu mu? Niye böyle bir hisse kapılmıyorsun? Demek sende ne var? Allah'ın yarattıklarına karşı bir efendim onları büyük görme hastalığı var. Sanki onlar bir şey yaratabilirmiş gibi. Tabii yaratabilirler de sen kafir olursun, onu demiyorsun ama bu gösterişi direğe yapmayıp duvara yapmayıp insana yaptığın zaman bir fark mülahaza ediyorsun. Bu fark nereden çıkıyor? Sen ona değer veriyorsun. Ha insana tabii değer vereceğiz. Hayvana da değer vereceğiz. O değeri konuşmuyoruz. Merhamet edeceğiz. Burada konu ne? Onun sana bir şey yarar sağlayabileceği düşüncesi. Ama yarar sağlayamaz. Peki. Burada sorun buradan kaynaklanıyor. Peki çözümü nereden kaynaklanıyor? Tamam. Mesela Evliyaullah diyor ki İhlas nedir? Allah'tan gayri ameline şahit aramamandır. Mesela Ebu Osman radıyallahu anh diyor ki Devamlı yaratanı düşünerek Yaratılmışları unutmak Görmemek Düşünmemek Evet Bu noktada Yani Allah Teala zaten Kıyamet gününe buyuracak İnsanlara sevaplarını verirken namazının sevabı, orucun sevabı, zikrin sevabı. İzhebu ile lezine kuntum turaun fit dünya. Dünyada kimlere gösteriş yapıyorduysanız onlara gidin. Onlara gidin fenzuru el tecidun 'indhum Bakın bakalım mahşerde onlar size bir karşılık onların yanında bulabilecek misiniz? Burada gösteriş için adamın yanında namaz kıldın, öbrünün yanında zikir yaptın, öbrünün yanında tavaf yaptın falan falan o gördü, bu o beğendi bir şeyler. Mevla da ne biliyor? bunlar benim için değildi. Git. Ama ya Rabbi ben senin için yaptım. Araya bu da karıştı. Mevla diyor ki sen bir damla kan karışan sütü kabul ediyor musun? E ben hiç kabul etmem. Şirkten münezzeh olanların en münezzehi benim. O zaman ne neş şura yani şirk. Zerre kadar birini karıştırdın benden alamazsın. Git onun yanında bir alacağım var mı bakalım. O zaman ha direkt Ha adam direk gitsen bir şey alabilir misin maşerdede O zaman ha direk ha insan bu şuura erersek riyadan kurtuluruz. Riyadan kurtulunca da ihlas tahakkuk eder. Tabii laflanda olacak işler değil ama yine de sohbet dinlemenin çok faydası var. İnsan aklına geliyor bazı bazı böyle bir şeyler. ilacı peki bunun ilacı ne şimdi? riya riyayla bozuluyor. riya gösteriş gösteriş nereden doğuyor? yaratılmışlarda bir etki olduğunu düşünmekten doğuyor. Peki bunun ilacı ne? İlacı musakkarine li likudretillah Teala. Her şeyi hayvanı, insanı, dağları, taşları, felekleri, melekleri, bütün yaratılmışları alemleri allah Teala'nın kudretinin tasarrufu altında müsekhar Göreceksin. Ne demek ki müşakkar göreceksin? Ve tehsebûm anlatıyor, anlatıyor. Yani anlatmasa işimiz zor. Ve tehsebûm onları kabul edeceksin. Efendim, ne gibi? Kel Donuk varlıklar gibi. Yani on kişi var, elli kişi var, bin kişi seni seyrediyor, elli bin kişi dinliyor, bir milyon dinliyor, veya bir kişi görüyor, veya hiç kimse yok, falan filan. Sen ne göreceksin? Bütün yaratılmışlar aynen hareketsiz, donuk, cemadat Demin dediğim işte Hacer gibi, şecer gibi Hacer taş Şecer ağaç İşte direk, imad Üstuvane, sütun Tamam Bunlar neyse hepsi o Ha bin kişi seyrediyor Ha bu direk seyrediyor Şu anda beni Ha direklere konuşuyorum Hani derler ya duvara mı konuşuyorum lan derler Ha duvarlara konuşuyorum, ha size konuşuyorum. Fark var mı? Niye yok? Çok beğendiniz. Beni çok beğendiniz bu gece mesela. Birkaç bin kişi beğenmiştir. Televizyondan da seyretse 5-10 bini bulur. Hepiniz beğendiniz ama çok beğendiniz. Bir maşallah da demezsiniz tabii. Ayrıca öyle de bir hastalığınız da var. Şimdi çok beğendiğinizden dolayı bana bir fayda verebilir misiniz? Bu gece bana felç isabet edecek olsa Allah muhafaza ya Rabbim kurtarabilir misiniz? he? veya beni izleyenlerden bana uyuz olan sinir olanlar var aleyhime çok adam var bunlar acayip sinir oldular nefret ettiler peki bu gece yarın bana, beni hasta etmeye muktedir midirler? canımı alabilirler mi? ancak Allah yaratırsa imtihan olsa o başka o zaman ne oldu? esma Hüsna'daki isimlerin manaları aylarca yazdık. Kitap yapıyorum inşallah onları topluyorum. Bir de izahlar katıyorum. O isimleri doğru anlasan zaten Allah'ı tanırsın. Allah'ını tanısan zaten riya yapmazsın. En-nafiu fayda veren ancak Allah. El-darru zarar veren yani zararları yaratan Allah'ın ismini doğru okuyacaksın. Sen mesela yılan, akrep ne? Zararlı. Ama Allah Teala'ya zararlı diyebilir misin? Haşa. Ne manası bu? Zararları yaratan, zehire öldürme gücünü yaratan kim? Zehirde? Allah Teala. Yılan yaratmadı o Yılanı da Allah yarattı. O zaman fayda yaratan, zarar yaratan anlamına geliyor. Peki fayda ve zarar yaratan var mı Allah'tan başka? Yok. O zaman sen bütün insanları ne gibi düşüneceksin? Donuk varlıklar gibi düşüneceksin. Donuk varlık olarak demiyor. Donuk varlık dersen o zaman ha insan ha direk, o zaman insan da direk gibi yarın der ki Ya Rabbi ben, İmam Gazali dedi ki ben direkmişim. Onun için direk sormuyorsan bana da sorma. İmam Gazali senin o numaralarını yutar mı? Donuk varlıklar gibi diyor, gibi. Ne bakımdan? Ya ademe ise rahatı fel sana bir rahatlık da ulaştıramazlar sana bir sıkıntı da yaratamazlar yaratamamak bakımından beğenseniz karınız yok kızsanız zararınız yok o halde siz havarsınız hayoksunuz ben yine duvarlara konuşmaya devam edeyim ha benim size faydam Allah yaratırsa dinlediğinizden faydalanırsınız siz de bana dua yaparsanız Ben bundan fayda görürüm, ama yine yaratan kim? Vardı. Senin içine Çücükbeli'ye bir dua et, sıkıntıları var diye ilham eden kim? Duayı nasip eden kim? allah Teala. O zaman ha varsınız, ha yoksunuz. Efendi Hazreti, ne kadar güzel şey vardı. İşte kapıda Hacı Musa... Musa Efendi derdim, fakir fakir şey, müracaat etti, şuna bir yardım topla çıkanlardan. Böyle bağırırdı. Sonra derdi ki, dur ben teşvik edeyim. Hemen cebinden cüzdanı çıkardı. Parayı da görm gözü de görmezdi. Parayı da bilmezdi kaçtıra Öyle ki geleni verirdi. Kürsüden derdi ki şunu kapıya kadar götürün, gönderin yani. Teşvik olsun dedi Şimdi orada hemen bir şey söylerdi. O kafamda çok yerleşmiş bilinç altımda. Derdi ki size ne gösteriş yapacağım derdi. Şimdi yani cebinden çıkartıp para gönderdi falan gösteriş oluyor mu manazda. Ama hem onu teşvik için yapardı, sünnetti o. Sahabede yapardı çünkü. Hem sünnete ittiba derdi, hem de riya bizde oluşma tehlikesi olan riya, vehmini izah etmek için derdi ki cennetiniz yok ki beni koyasınız. Cehenneminiz yok ki efendim, beni ondan kurtarasınız. Size göstersem ne olur? Göstermesem ne olur? Şimdi bu şuuru o zamandan verirdi. Hakikaten geldiğimiz nokta oraya dönüyor. Yani cennetin yok ümitleneyim ki bu beni cennetine koyar. E, cehennem Senin elinde değil ki, sana sığınayım veyahut da cehennemden uzak olmam için senden bir şey beklentiye gireyim o zaman cemaat gibisiniz Minmura atim İşte o zaman ne olur? Sen onları donuk varlıklar gibi görürsen Lidehlus'a ta ki kurtulursun Minmura atim Onlara gösteriş yapmaktan kurtulursun Çünkü neden? Faydası olmayan, zarar olmayan Dire gösteriş yapıyor muyum? E buna niye yapayım? Ne faydası var bana? Dersin, gösterişten halâs olursun Efendim, قُلْكُلُّمْ مِنْ عِنْدِ Yaratılmak bakımından her şey, söyle ki Habibim, Allah katındandır. Sebebiyet ayrıdır. Sebebiyet seni sebeb eder, onu sebeb eder. Ama yara o yaratmadan olmuyorsa, hiçbir fayda ve zarar sana ulaştırılamıyorsa, o zaman kimseye gösteriş yapmaktan efendim bir maksadın olmaz ve meta ne zaman ki sen insanları zann melekleri sanarsın veya cinleri sanarsın zevi kudretin ve iradetin ya şu melek kendi başına gücü var gelip bana yardım edebilir veya şu cinle anlaşırım bazı cinciler var cinlerle de görüşüyorlar bir şey diyor e bu cinden ben yardım alırım şeklinde o melek olsun, cin olsun, beşer olsun, insan olsun sen onu kudreti müstakil olan iradesi özel olan kendi başına isteyip yapabilen bir varlık olarak görüp görüştürdüğün zaman لَيَبْعُدَ أَنْكَرِّيَاُ Senden gösteriş hastalığı asla uzak olmaz. Anladın? Çareyi bulduk değil mi? İlacı bulduk Devamlı benim bu Direkt meselesini aklınıza getirin Ben de getireceğim bundan sonra Böyle içime bir şey gelse Ya millet seni dinliyor Yok şurada sağdan baktılar Yok şurada Tavafta beni gördüler Aa falan hocam falan Hemen aklıma ne gelecek şimdi benim? Kabe'nin direkleri onlardan daha faydalı Değil mi? Kabe ahirette ne yapacak? Şahitlik yapacak Onun garantisi var hadiste Ama senin şahitliğin geçerli mi? Onun garantisi bile Yok O zaman Kabe'nin rüknü yemanisi Hacerül ül Esved'i o tavaftaki yüz binden bir milyondan bin kat daha faydalı. O görsün. Allah'ın huzurunda şahit edeceği hakkında hadis var hiç olmazsa. Ee, i̇nsanlar da birbirine şahitiz ama e, ne belli özelde senin şahitliğini Allah kabul edecek mi? Senin sıfatın tutuyor mu? Bundan dolayı şimdi Eyüel velet devam ediyor. Burada bir mevzuyu bitirdik. On dokuzuncu nasihata geldik. Elhamdülillah bi yere getirdim sizi ha merak etmeyin ortada bırakmadık su. Ha şimdi çünkü neden ders bayağı şey oldu vakit de dar. Eee 19. nasihat acaib nasihatleri var. Subhanallahi <c Dunian> rabbil aliyil alim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala sayyidil murselin Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaain. Allahümme ene'seluke'l cennet. Na'udubike minen nar. Allahümme ene'seluke ridak vel cennet. Na'udubike min sehatike vel nar. Allahumainna naseluk al jannat wa ma qarribayli ham qaulina wa amal. Fana uuduk bik min al nair wa ma qarribayli ham qaulina محمد Muhammad wa al sidi Muhammad. Allah bi Muhammad al sidi Muhammad. Allahumainna naseluk min khair ma selaik min nabiyuk Muhammad. Sallallahu taala ala. Fana uuduk bik min shir mashtahadik عليه Muhammad. Sallallahu wa Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullahu ajilihi wa ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam Na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ma 'alimna minhu ma Allahumma ma lana Allahumma 'ala qadir rahim Beyin Ya Rabbi şu anda bu fetöden tamamen ortalığı temizlemek için her tarafı birden e, ele aldılar. Tabii bu çok zor oluyor, sıkıntılı oluyor. PKK bir yandan kaldırdı başını, e işte IŞİD bir yandan bekliyor. Böyle sırayla bunları e, dünyanın gavurları üzerimize sürüyorlar. Sen devlet bizyalimize yardım eyle ya. Rabbi. Amin. Nusret eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bunların nasıl bitireceğini ilham eyle ya. Rabbi. Hayırlı müsteşarlarla istişarelere muvaffak eyle yarım. Bir an evvel tatbikatlarını bitirmelerini nasip eyle yarım. Sen en kısa zamanda şu mevleketin huzur ve sükunete, sekinete kavuşmasını bize göster yarım. İç ve dış düşmanların tuzaklarını başlarına çevir yarım. Dertlerine düşür bizimle uğraştıracak vakit Ay. bırakma ya Rabbi. وَيَا خَيْرَ النَّاسِرِينَ وَيَا خَيْرَ الْفَاتِحِينَ Ehl-i sünnete göre nakşit ı Tarikatımızda devlet ricaline dua çok önemli bir vazifedir. On kurban olduğum bu cuma gecesi hürmetine Habibimereketine sallallahu aleyhi ve sellem bu yöneticilerimizi en hayırlı kararları alıp tatbik etmeye muvaffak eyle. Rızana muvaffak amellere muvaffak eyle ya. Sen onlara bu işi becerttir ya Rabbel. Yardım eyle, destekle. Suikastlardan muhafaza eyle. Bize bağışla ya Rabbel O Sallallahu aleyhi ve sen Muhammed ve ali ve sellem. Teslimen kesirun elhamdülillah. رب العالمين. تو الله مسكبولي كن. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. al رب العزة عما السلام على والحمد رب العالمين. الفاتحة. الله الرحمن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 oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.